Fatiha bittikten sonra sadece evet. Yasin deyip evet. rüküye gidebilir miyiz demişiz? Zammı sure tabi Hanifi mezhebinde zammı sure okumak vaciptir. Dolayısıyla Hı -hı. bir insan kasıtlı olarak zammı sureyi okumazsa namazı geçerli olmaz tekrar iade etmesi lazım. Unutarak eğer zammı sure okumamışsa seyir secdesi yapmalıdır. Peki zammı surenin miktarı ne kadar olmalıdır? Zammı surenin miktarı en az 3 e, kısa ayet veya 3 kısa ayete denk bir uzun ayet olmalıdır. Yani innatayna. Eğer zammusur olarak okursak geçerli olur. Ee, sadece Yasin. Yani İnna Ta'inanın tamamı. Tabi İnna Ta'inel Kevser. bu Kevser suresinin tamamını okumalıyız. Veya ona denk uzun bir ayet olabilir. Ancak sadece Yasin veya sadece İnna Ta'inel Kevser denildiği takdirde Hanefi mezhebine giriyor. Zammusur okunmuş olmaz. Dolayısıyla bir vacibi terk etmiş oluruz. Ee, Yasin olmaz yani. Peki hocam evet. teşekkürler. Evet. Biraz daha uzun okuyacaklar. uzun okuyacaklar. Bir iki ayet evet. daha okusunlar inşallah. Evet.